Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Dünyayı Okumak programından merhaba ben Aytaç Timur şimdi bugün Türkiye'nin en köklü yayın evlerinden biri olan Bilgiden ne yazık ki ben bugüne güne kadar hiç kimseyi Bilgiden ağırlamadığımı böyle geç fark ettim ama ekrana bir kitap düşmüştü Papyrus diye antik dünyada kitapların icadı çok hoşuma gitti yayın eviyle irtibat kurdum ve yayın evinden İpek Hanım Beni kırmadı sağ olsun Açık Radyo'ya konuk oldu. İpek Hanım Açık Radyo hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Ankaralı bir yayınevi. siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ee, evet, evet. Böyle uzaktan bağlanıyoruz. Şimdi İpek Hanım, bu Papyrus e, kitabının yazarı e, Irene Valeo, e, İspanya'da hem Ulusal Deneme Ödülünü ve İspanyol Kitapçılar Birliği ödüllerini kazandı. Bey, bu ödülleri nasıl hak kazandı Papyrus kitabı? E, kısaca kitaptan bahsedeyim önce isterseniz. Lütfen, e, biraz lütfen. da yazardan haliyle. Irene Valeo bir filolog. E, Papyrusten önce de çocuk kitapları e, çıkmış daha öncesinde. Bir gazetede yazdığı yazıların değerlendiği iki kitabı var. 2019'da Papyrus'u yayımlayarak okurla tekrar buluşmuş. 2020 yılında da işte sizin bahsettiğiniz Ulusal Deneme Ödülünü kazanıyor ve ardından yine İspanyol Kitapçılar Birliği Ödülünü alıyor. Ee, 2022 yılında kitap İngilizce'ye çevriliyor ve oradan tabii dünyaya yayılıyor. İngilizce'de, Almanca'da, Yunanca'da, Fransızca'da şu an e, yayınlanıyor kitap. 2023 yılında biz de bilgi yayın Evi olarak e, kitabı Volkan Ersoy'un güzel çevirisiyle Türkiye'deki okurlarla buluşturduk. Kitap Türkiye'de de ilgiyle karşılandı. Umarım bu ilgi devam eder. Nasıl hak kazandığı meselesine gelirsek, e, ya her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor sanırım. Bir denemeyi bu kadar akıcı yazabilmek bence büyük bir yetenek. Kitap okura bir romanın, bir şiirin sunabileceği ölçüde ciddi bir edebi lezzet sunuyor. Ve bence bunu başarmak başlı başına bir ödül gibi. E, sanırım eleştirmenler de seçici kurulda bunu görmüşler ve kitabı ve dolayısıyla yazarı ödüle layık görmüşler. Çok güzel. Şimdi ben ilk kitaba denk geldiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü artık özellikle Instagram'da kitaplar, kitap okumak, işte kitaplı fotoğraflar böyle o kadar çok tekrarlayan klişeler dolaşıyor ki. E, ama bunlar bir anlam ifade etmiyor. Bize de sızmıyor o yüzden. Papirüsü görünce önümde yeni bir pencerenin açıldığını düşündüm. Kitaplar üzerine yazmak zordur diye düşünüyorum ama Irene bu zorluğu gayet başarılı bir şekilde aşmış. Siz de için biraz kitabın sayfalarını açar mısınız lütfen? Ya, tabii tabii. Ee, bu arada ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani kitaplar üzerine konuşmak sanki gittikçe zorlaşıyor gibi geliyor bana. Ee, kitaplara dair sözün sayısal yeri çok arttı ama fikri yoğunluğu aşındı gibi. Fakat dediğiniz gibi Yirene çok başarılı bir şekilde e, bu zorluğun üstesinden gelmiş. Kitapta ne çok klişeye kaçmış ne okuru metinden uzaklaştıracak kadar ayrıntılara boğmuş. Ya ben çok dengeli buldum bu açıda. E, kitapta neler var? Biraz ondan bahsedeyim. Antik Yunan ve Antik Roma dünyasında kitabın, kitapçılığın, işte kitap satıcılarının, kütüphanecilerin, yazarın ve okurun yolculuğundan bahsediyor. E, antik dünyadaki seyyar kitapçılardan bahsediyor mesela. E, o dönemde kadınların hayatında kitabın yerinden, öğrencilerin kitapla ilişkisinden bahsediyor. Ve yazar bu kitap için başlangıç noktası olarak sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi ele almış. Merakı buradan doğmuş. Yani kitap bir zaman makinesi gibi e, bir, bizi bir 2500 yıl öncesine götürüyor. Bir antik Yunan'a götürüyor, bir 1930'lar Almanya'sına götürüyor. İşte bir 1990'da Bosna İç Savaşı'na götürüyor. Ve bunu da düz bir çizgi üzerinde ilerlemeden ama okurun da başını döndürmeden yapıyor kitap. Aslında papürüz, şöyle diyebilirim, şu anda gündelik hayatımızda kitapların izinin olduğunu göstermeye çalışıyor. Mesela kitapta bununla ilgili bir örnek var. A, e, lütfen paylaşın, alfa... çok ilginç. Evet. <gülüyor> evet, alfabetik sıralamadan bahsediyoruz değil mi? Alfabetik sırayla bir, bir takım eşyalarımızı sıraya koyuyoruz. Bunun temelinin aslında İskenderiye Kütüphanesi'nin yöneticisi olan Kalimans'a dayandığını öğreniyoruz kitapta. Ve bugün biz bu sıralamayı kitaplar dışında da kullanıyoruz ama işte kitaplarla ilgili bir ihtiyaçtan doğmuş bu. Ee, yine onun sayesinde edebi türlerin oluşmaya başladığını öğreniyoruz. İşte artık şiir ve düz yazı olarak değil de tragedya, epik gibi alt türlerin şekillendiğini e, okuyoruz papirüste. Kalima borçluymuşuz bunu. Ya yani tabii tüm bunlar İskenderiye kütüphanesini bir düzene sokmak için yapılmış şeyler ve papirüs bunu göstermeye çalışıyor. Yani gündelik hayatımızda da hala kitapların ne kadar bizim hayatımızı çevrelediğini göstermeye çalışıyor. Bir de yani böyle kitaplarda bilmiyorum başka kitaplarda da var mı ama mesela ben bu kitapta okurdan ve okuma biçimlerinden bahsetmesi benim çok ilgimi çekmişti. Biliyorsunuz son yıllarda yazma atölyeleri çoğaldı ve iyi yazmak çok büyük bir yetenek olarak görülüyor ki öyle gerçekten buna hiç şüphe yok. Ancak kitabın okurları da kitabın yazarı kadar irdelenmeli diye düşünüyorum ben. Belki de bizler okuru seyirci gibi görüyoruz yani üretilen nesneyi tüketen aktörler olarak görüyoruz. Belki de okuma atölyeleri açmak lazım ne dersiniz? Nasıl? <gülüyor> Belki de okuma atölyeleri açmak lazım ya. Evet evet yani bence <gülüyor> de öyle. Aslında kitap kulüpleri biraz sanki o işlevi yerine getiriyor diye düşünüyorum. Ben çünkü evet. e, işte 10-15 kişi bir araya geliyor ve okuduğu metni e, konuşmaya başlıyor. Orada gerçekten evet. böyle bir, e, bir okuma üzerine öğrenme işlevi görüyor değil mi? Evet yani bu daha fazla. Ben aklıma geldi böyle şey olarak. <gülüyor> bunu daha fazla yapmalıyız diye düşünüyorum yani mesela şöyle İrene bu kitapta şeyden bahsediyor. O dönemin okurlarından bahsediyor. Bana çok ilginç geldi. Ortaçağ kadar yüksek sesle okumanın bir norm olduğunu söylüyor. Hı, Ve evet, hatta okunun bir yazar çok, sanatçısı evet. olduğundan bahsediyor. Bu bana çok ilginç gelmişti. Yani bugün biz oku, yüksek sesle kitap okursak herhalde bize <gülüyor> kötü bakarlar yani iyi bakmazlar. Ee, yazar bu kitapla ilgili bir söyleşi de şey demişti Papirus için işte geçmiş değil günümüz hakkında bir deneme olduğunu söylüyor yani bugün toplumuna nasıl dönüştüğümüz kat ettiğimiz yollarla ilgili bir deneme şeklinde bakıyor bence papirüsü tanımlayacak cümle bu olabilir bu arada söyledikleriniz arasından bir şey böyle benim ilgimi çekti kitapta da gördüm onu biz Hı -hı. nedense işte milattan önce ve okuma etkinliği dediğimizde hep erkekleri düşünüyoruz ama kitapta evet. Roma'da kadınların da kütüphanesi olduğundan bahsediyor. Bu çok ilginç değil mi? Yani böyle kolay kolay filmlerde, kitaplarda önümüze gelen bir görüntü değil bu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ya benim hani eğitimim siyaset bilimi dolayısıyla siyasal düşünceler tarihini hep antik Yunan ve oralarda okuyoruz yani. Düşünüyorum hani o dönem için işte vatandaşlık yok. Kadınlara verilmemiş. Neredeyse kölelerle aynı düzeyde görülüyor ama bu kitapta kadınların bir, bir okur olarak görmek kadınları beni çok heyecanlandırmıştı. Evet, evet. E, yazar olarak da tabii görmek heyecanlandırdı ama kitaba ulaşabilmeleri bence güzel bir şeydi yani. Ben de şaşırdım okurken hiç daha önce rastlamadığım bir şeydi. <gülüyor> e, Papyrus kitabı tabii deneme türünde ve deneme türü Türkçe'de giderek azalan, okur bulmakta zorlanan bir edebü tür oldu. Bilmiyorum siz de katılıyor musunuz ama İspanya'da da böyle mi acaba? Yazar daha satır kitabının ilk satırlarında Köylerden geçen silahlı atlılar onlara şüpheyle karışık korkuyla bakan köylüleri anlatarak başlıyor. Sanki böyle bir romana başlar gibiyiz. Evet. Ve daha denemenin sürükleyici olduğunu hatta yazarın bunu bilinçli yaptığını biz o dakika anlıyoruz. Evet. Ee, kolay değil 500 sayfa okutacak bizi. Ee, yazarın bu üslubunu nasıl buluyorsunuz? Valla e, şunu söyleyeyim, e, ben kitaba ilk çalışmaya başladığımda şey demiştim, ya bu kitap kurgu dışı değil miydi diye içimden geçirdim yani. <gülüyor> Öyle bir heyecanla açılıyor ki, e, yani şeyi de düşündüm, acaba bu üslup ticari kaygılarla mı seçilmiş diye düşündüm. Çünkü günümüz dünyasında okurun odaklanma süresi önceki yıllara kıyasla epey azalmış durumda. Yani çevresel uyaranlarla sürekli bölünüyoruz. Ee, yani acaba o yüzden mi böyle bir üstlüp seçilmiş diye düşündüm. Fakat e, sonra şunu gördüm. E, Valeo yazar olmak istiyor. Yani her şeyden öte araştırmacı, filolog, akademisyen değil. Umberto Eco gibi, işte Ahmet Hamdi Tanpınar gibi e, bir yazar olmak istiyor ve kelimelerin gücüne de inanıyor belli ki. Yani inanmasa böyle bir şey yazamaz herhalde. E, Anlıyorum ki mesele Valeo'nun okur eğlendirmeyi amaçlaması değil. O önce yazar olarak metnin tadını çıkarmaya çalışmış. Ticari kaygıyla yapmadı belli oluyor yani. Ee, anlaşılıyor ki yazar kelimelerin büyüsüne gücüne inanıyor. Onun adına çok sevindim açıkçası. Ben, ben de gerçekten seviniyorum. Bu arada ilk cümlenizle ilgili aklıma bir şey geldi. Şimdi Hı. geçen bir makale okudum. Diyor ki kitap okurken telefonu nereye koymalısınız? Yani makalenin başlığı buydu. Çünkü siz kitap okurken oradan habire bir dıt dıt dıt dıt belki bir telefon sesi biri arıyor. Aklınız orada kalıyor. En son makalenin sonunda diyor ki kitap okurken telefonu yan odaya koyun diye. <gülüyor> Bilmiyorum yani katılır mısınız siz de böyle bir şeye? Yani e, tabii ki katılırım. E, ama o da bir şey değil. Engelleyici bir şey değil. Ya yani, e, şey biliyorsunuzdur belki. E, çalınan dikkat diye bir kitap çıktı Johan Hari'nin. O da çok bahsediyor. Yani kendimizi ne kadar ondan mesafe olarak uzaklaştırırsak... ...uzaklaştırırsak bazen yetmiyor. E, telefonla aranabiliyoruz. Ya Daha doğrusu şöyle, bu içsel bir ihtiyaç gibi olmuş. Telefona bakma ihtiyacı. Uyaran olmasa bile bakmak isteyebiliyoruz. Ama e, makalenin öyle bir sonuca varmış olması biraz tuhaf olmuş gerçekten. Çünkü bazen e, çalmayınca da sesini duyuyoruz. E, tabii, evet. Size oluyor bilmiyorum ama yani. <gülüyor> evet, doğru. <gülüyor> Şimdi e, Bilgi Yayın Evi'nden çıkan Papyrus kitabını konuşuyoruz ama burada bir e, izin verirseniz bir şarkı arası verelim istiyorum olur mu? Olur tabi. E, dizi ki Anatoly söylüyor East West. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları umarım şarkıyı sevmişsinizdir. Bilgi Yayın Evi'nden İpek Hanım'la. Bu arada ben şimdi fark ettim sizin soyadınızı da anmadım İpek Esen'le. Oraya da geleceğim zaten nedensine konuştuğumuz ama... E, önce hı hı. kitapta sık sık sorulan bir soru var. Kitap bitti mi? Türkiye'de de çok konuşuluyor bu. Üzerine yazılar yazılıyor. Acaba insanlar artık bilgisayardan mı, tabletten mi okuyorlar gibi. E, siz de bilgi yayın Türkiye'nin en köklü yayın evlerinden biri. E, siz de orada bir emekçisiniz. E, acaba bilgi yayın genel olarak bu konuya bakışı nasıl? E, şimdiyi ve yakın geleceği nasıl görüyorsunuz? Bir de tabii onu da geçmeyelim İpek Hanım. Sizin de Bilgi Yayın Evi'ndeki görevinizle başlarsanız siz de böylece <gülüyor> dinleyicilerimiz tanımış olsun. Ben Bilgi Yayın Evi'nde editörlük yapıyorum. Yaklaşık iki yıldır buradayım. Çok uzun değil aslında. Ama daha öncesinde de okur olarak tanıdığım bir yayın eviydi. O yüzden çalışma ortamına alışmak benim için çok kolay oldu. Bu biz zaten çok büyük bir ekip değiliz, küçük bir ekibiz. Mesut Örsün Koordinatörlüğü'nde ben, Yağmur Saygılı, Didem Kestek, Ceren Ceylan'dan oluşan bir ekibimiz var. Ee, yani biz kitapların bittiğini düşünmüyoruz açıkçası. Ee, ben kendi adıma şunu söyleyeyim, Papyrus'u okumadan önce de bitmediğini düşünüyordum. Ama Papyrus'te yazar bunu çok güzel biçimde açıklamış. Kitabın alt başlığı ile birlikte düşünelim mesela bu soruyu. Antik dünyada kitapların icadı diyor. Yani icat bir ihtiyaca karşılık gelmeli. Demek ki birileri buna ihtiyaç duymuş ve hala onca dönüşüme karşın bu ihtiyaç halini devam ettiğini düşünüyorum ben. Yani Nitekim kitap dediğimiz nesne kil tabletlerden, parşemene, papirüse ve kağıda bir yolculuk yapmış. Şu anda da ekranlara gidiyor. Bu yolculuk devam edecek eğer kitabı kabaca iki işlev içinde sınırlandırırsak, bunlar eğlence ve bilgi diyelim bu ikisini. Bunlara ihtiyacımız var ve devam edecek. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve yayın evleri de belki format değişecek ama bu ihtiyaçları karşılamak için, için üretmeye devam edecekler. Bir de ben şunu düşünüyorum Aytaç Bey. Zaten bir süredir hani bu gerek evrensel kağıt krizi sebebiyle gerek ekonomik koşullar nedeniyle dijitalleşmeye daha sıcak bakıyoruz. Belki de bu dönüşüm kültür yayıncılığında yayın evlerinin politikalarını, kitap seçimlerini olumlu etkileyecek. Yani işte örneğin şu an maliyetlerin arttığını biliyoruz ve bu da yayınları seçerken bir yatırım meselesi olarak ele almamıza sebep oluyor. E belki dijitalleşme hareketi sonrasında kitap çeşidi artacak. İşte tabi bunlar okuma biçimlerini oku profilinde etkileyecek. Belki de daha bilinçli bir okur ortaya çıkacak. O kadar çeşidin içinden ihtiyacına yönelik olanı seçmeyi bilen okurlar oluşacak. Dolayısıyla okur ve yayınevi arasındaki ilişki de değişecek. Yani bundan 40 yıl önce okuru yönlendiren bir yayıncılık modeli varken işte bundan 40 yıl sonra hangi tarafın hangi tarafı yönlendireceğini bilmiyorum ama değişecektir diye düşünüyorum. Ya yani biz bilinmeyene karşı hep olumsuz ve kötü gözüyle bakıyoruz ama belki de işler o kadar kötü gitmeyecektir diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bilgi yayın Evi gibi köklü ve saygın bir yayın evinden söz açılmışken okurla ilişkinizi sormak istiyorum. Okurlarla hı hı. ilişkiniz nasıl? Yani organik ilişkiler kuruyor musunuz? Ve hı. yeni yayınları seçerken okura mı danışıyorsunuz? Neleri gözetiyorsunuz? Biraz da bilgiye yönelim. Valla e, okurla ilişkimiz yayın evinin düşünce epey değişmiş durumda. Ee, çıkardığı kitapları almak için yayın evinin önünde sıraya giren okul profiline maalesef artık hiçbir yayın evine nasip olmuyor ee, fakat yine de hala kitap fuarlarında ilgi çeken işte aranan standa sıkça ziyaret edilen bir yayın evi olduğunu söyleyebilirim ee, bizim yayın evimizde küçük bir satış yerimiz de var ve e, okullar gelip oradan kitaplar alıyor biz e, mutfakta çalışan ekip olarak onlarla da aslında bir etkileşim içinde oluyoruz eee Yeni kitaplardan biraz şey yapayım, bahsedeyim nasıl çok çok özür dilerim, bir sözünüzü kesmek istiyorum şimdi. E, bilgi yayını bir deyince ben de böyle üniversite yıllarına gidiyorum. O daha dar kitapları montun ceketin cebine sığardı ya böyle bilgiden bir kitap alınca ayrı bir haz duyardım böyle her an yanında oluyor falan. Ne yazık ki evet. işte o, o ebatı terk ettiniz artık siz de standart boya geldiniz. Bilgi hep o dar kitap benim böyle zihnime kazınmıştır. Evet, o yayın evinin bir şeyi gibi olmuş yani bir nasıl diyeyim ayırıcı özelliği gibi tabii, işte tabii. Kimliği bir yani. şey var bir o dar boy dediğiniz gibi. Zaten kimle, hani yayın evi üzerine kimle konuşsak... ...illa ki o mutlaka söyleniyor. Bir dar boy var <gülüyor> diye. Ee, yani büyük bir ihtimalle kağıt ve bir takım işte matbaa masrafları, fire hesapları falan... ...bunlardan ötürü terk edildi. Ee, maalesef standartlaşıyoruz. Ee, e, kitap seçmek yayın evine bizim için biraz zor. Onu söyleyeyim. Ee, Hepimiz okurları iyi kitaplarla buluşturmak için çalışıyoruz ama yani şeyi düşünüyorum, 5-10 yıllık yayın evleriyle kıyaslayınca bizim için biraz daha titiz düşünülmesi gereken bir mesele oluyor. Çünkü 60 küsür yıllık bir mirasın gölgesi var üstümüzde. Yani okurun beklentileri var, bir Hemingway'i, bir Halikarnas Balıkçısı'nı, Memduh Şevket'i, Sevgi Soysalı okurlarla buluşturan bir yayın evi var. Ee, şimdi bu kataloğa yakışacağını düşündüğümüz kitaplar bulmaya çalışıyoruz ve bulduk. Neyse ki, şimdi kataloğumuzda alternatif böyle edilir, Marie kitapları var. 2021'de Ben Çituba'yı yayımladık, yazarın kitabı. Sanırım yıl bitmeden bir başka kitabını yayımlayacağız, Segu Toprak Surlar adında. Onun dışında Çağdaş Edebiyat'tan yine Leonardo Padura'nın kitaplarını yayımlamaya devam ediyoruz. O kitaplar da çevirmeni Volkan soyun masasından geçerek okurla oluşacak. Aslında yazar seçiminde olduğu gibi çevirmen seçiminde de dikkatli olmaya çalışıyoruz. Örneğin Volkan Ersoy, Şirin Erkan, Aslı Dağlı, Ceren Ceylan gibi iyi çevirmenlerle çalışıyoruz. Şimdilik yayın evinden haberler böyle. Harika. Şimdi biraz tekrar vaktimizde daralıyor. Kitaba dönmek istiyorum. Kitapta Hı -hı. kütüphanelere özel bir önem veriliyor. Hı -hı. Ve İrene diyor ki satırların arasında kütüphaneler ulusüstü ulus yerlerdir. Böyle inanılmaz değişik bir metaforla tanımlıyor oraları. Çünkü her dilden eser varsa diyor orada tek bir ulustan ve doğal olarak da sınırlardan söz edemeyiz diyor. Şimdi yazar antik uzmanı olduğu için de dönüp İskenderiye Kütüphanesi kitap boyunca dönüp dönüp çok gönderme yapıyor. Hı hı. İskenderiye Kütüphanesi Türkiye'de de çok ilgi çeken bir yer. Değil mi? Hep sözünü edilir, anılır. Hı hı. Biraz böyle kitaptan hareketle İskenderiye Kütüphanesi üzerine konuşur musunuz? tabi. E, bu arada İrene'nin bu metaforu gerçekten çok güzel. Çok kısa bir ek yapayım onu. E, kitapta şey diyor. E, kütüphaneler öyle yerler ki e, savaşta birbiriyle savaşan ulusların kitapları yan yana duruyor. İşte, e, yeniyle eski, on bin yılla işte, ne yeni çıkmış bir kitap vesaire. Böyle bir zıtlıkla e, yan yana durma halini çok güzel anlatmış. E, kitapta gerçekten İskenderiye Kütüphanesi e, büyük bir yoğun bir şekilde anlatılmış ama bu bence sadece yazarın bu kütüphane ilgisiyle alakalı değil yani düşünüyorum gerçekten de büyük bir mesele var İskenderiye'de dünyadaki bütün kitapları tek bir kütüphaneye toplamaya çalışıyorsunuz Üstelik bu sadece materyal işi de değil büyük bir kültür projesi yani dört bir yandan kitaplar geliyor onları tercüme ediyorsunuz burada bir tercüme faaliyeti de var ee, ve biz mesela şu an bile bu tercüme faaliyetinin ne kadar kıymetli olduğunu konuşuyoruz. Bir de yıllar öncesinde böyle bir şey yapmak e, inanılmaz bir e, proje. Ve İskenderiye Kütüphanesi aslında sadece kitapların sergilendiği, toplandığı bir yer de değil. Dünyanın dört bir yanından alimlerin dikkatini çeken bir e, merkez. Kültürlülerin kesiştiği, alışverişte bulunduğu bir yer. E, bana kalırsa biz... Bugün bu mekana ihtiyaç duyuyoruz. Biraz da o yüzden bunu konuşuyoruz. Kütüphaneler maalesef ikinci plana atılmış durumda. Evet, çok güzel söylediniz. İpek Hanım, çok teşekkür ediyorum. Raktimizin sonuna geldik. Kapatmadan önce, aslında başka sorular da hazırlamıştım ama kesmek de istemedim çok güzel konuştunuz e, kapatmadan önce kitapla ilgili belki bir son cümle e, paylaşabilir misiniz Açık Radyo'nun arkadaşlarıyla ee, çok zor bir soru ya bu kadar yoğun bir kitabı <gülüyor> tek bir cümleye sığdırmak yani e, bu bir göndermeli bir kitap sadece kitaplardan bahseden bir kitap değil evet, Yeni metinler, kapılar açan... arası evet o, o çok doğru evet, evet. evet. Ben teşekkür ederim bu arada beni davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum İpek Esen. Bilgi Yayın adına Irene Valeyon'un papirus kitabını konuştuk. Ee, belki bir başka programda yine başka bir kitabımızı konuşuruz. Ankara'ya selamlarımı söyleyin lütfen. Çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'da Dünya Yokmaya katıldığınız için. Teşekkür ederim. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Dünya Yokumak'ta bugün Bilgi Yayın çıkan Irene Valeyon'un yazdığı papirus kitabını... Yayın evinin netörlerinden İpek Esen'le konuştuk. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünecekler. Ben Aytaç Tımır. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.